Bak, dikkatmiyor daima söylerim bir günde kırk rekat namaz var her rekatta bir sureyi Fatiha okuyoruz bu sureyi Fatiha'nın içerisinde bir ayet var hepsi mühim ya ehem mühim ihdiren sıratel mustakime sarıl manası ya Rabbi sen beni kulluğa kabul ettin Resul de bana nigah-i imtifatıyla beni şad ümmetiye kabul etti şimdi ben senin huzuruna durdum İhden sırat el müstakim. Ben doğru yol üstündeyim. Benim ayağım buradan sürçme, kaydırma doğru yolda. İman ile yaşayayım, iman ile öleyim, salihlere ile ilhak olayım diye bunu kalıbından çıkarma. Yukarıdaki dairet kelimenin ısları var. İya kenabü ve İya kenesta inu. Buna dikkat edersen. Ya Rabbi biz sana ancak ibadet ve senden biz yardım bekleriz diyorsun. Biz diyorsun, Ben demiyorsun. Niçin acaba? Şu biz kelimesinin içerisinde cümle enbiya dahil melaike dahil, salihler dahil, peygamberler dahil, aşıklar dahildir. Onun için Cenab-ı Hak velilerinin, dostlarının duasını reddetmez. Bu duayla ettiğin vakitte sen de onların içine dahil olsun. Allah senin duanı üstü cap kılar. İyyâken habidû Ya Rabbi biz ancak sana ibadet ederiz. Senden başka ilah yoktur. Ve iyyâken estâidû bu ibadeti yapmak için de senden yardım bekleriz. Eğer sen bize yardım etmezsen biz senin huzurda çıkamayız, senin Kur'an'la muhatap olamayız, Kur'an'ı dinleyemeyiz, salihlerle utanamayız, açıkları senemeyiz doğrularla beraber olamayız diyorsun. Cümlesi Cenab-ı Hakk'ın sana nimeti üzmasıdır.